Bir anda değişir, Gökyüzüne çıkıyor sevgili dinleyiciler Şenol gün bayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde Trafik durumunu bize anlatsın diye Şenol Bey günaydın Şevk'in dinleyicilerin size de günaydın Nasıl Ankara'da trafik? Şu anda normal Şu anda normal gibi de böyle bir devam eder bilmiyoruz Tabii ki papa geliyor Papa gelince paparayı yiyeceğiz <gülüyor> Diye bir ile konumuza gidiyoruz Teşekkür ediyoruz Şah Bey. İyi oldu Şevgil Ege. Ne iyi oldu Şah Bey? Şu parayı alarak konuyu değiştirmen. Ha evet teşekkür ederim ben bu arada 50 milyon içinde. E, bu 50 milyonu vermeseydim amire gün Günbaycan'ın serveti konuşulacaktı. Artık eski günlere döndük. E, öyle oldu Şah Bey. Yani çok ucuz bir isyasi Şevgil Ege bu arada. Ne? Ne? Ne? Ne? O ucuz insanı ne? 50 milyona demek ki fırıldak gibi dönebiliyorsun. Ne alakası var Şeral Bey ya? Neresi ne alakası? 50 milyon aldım, süsliyo işte. Susmuyorum Ozan zaman. Susluyum. Susmuyorum Şeral Bey, hakikaten susmuyoruz Baştan başlayacağız konuşmamızı ve sırf sizi servetinizi konuşacağım. 60 milyon vereyim. Tamam Ozan zaman, susuyorum. Eferin Şevki'ye gel. Şeral Bey, siz de yani çok safsınız ha?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 Yani onu diyenleri bana gösterir Şenol Bey ben sizden böyle bir miktar para alarak sopayla girerim onlara. Ya oğlum öyle bir şey isteyen var mı senden? Yani i̇sterseniz yani hakikaten 20-30 milyona ben hallederim onu. Oğlum şeyde öyle bir şey isteyen var mı?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 İşte, işte 20-30 milyona ben onlara Sohba ile gireyim Yani öyle değil Onlar benim üreticiliğimi eleştirmeye başladıklarında Ben işte üreticiliğimle Esprimle salatımla onlara en güzel cevabı Veriyorum Aa, Şarkı mı? Yeah, ne, ne, ne yaptınız? Hangi konuyla ilgili yaptınız şarkıyı? bu Bugüne kadar yaptığım şarkılar Biraz farklı yaptım herhalde Burada bu anına yetişirse Albümün açılış şarkısı olur çok güzel Şenol Bey ya. Geliyor albüm yani. Geliyor herhalde bu olaylar böyle devam ederse, bu sosyal konulara da değine şarkılar devam ederse birkaç eşbiri patlayacak herke Biraz alalım mı şarkıyı? Şevki mi ee, alalım. Muhakkak ki alalım ama e, tabii ki alırken de biraz başka eşbirlere dikkat edelim. Acaba benim sesime ekomanje yapabilir miyiz? Efendim? Ekomanje. E e ekomanje derken yani biraz daha böyle hacimli biraz daha gür bir sesle biraz tatlı bir ekoyla benim sesi verebilirsin. Ha tamam ben onu ayarlayayım size. Can feda <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Hazırsevazay <gülüyor> de vereyim ben şarkıyı hazır mısın? Alo Sevgi Ege Heh. Alo Alo demeyse Yano Bey buyurun. Ben ben giriyorum şarkıya. Şarkı. Tamam giriyorum şarkıya. Ben dinliyorum sizi zaten. Enerji. Enerji. Enerji. Enerji. Enerji. Ne diyorsun? şey Anlamıyorum ben öyle. Enerji diyorum. Ha, enerji. Enerji. Enerji. Enerji, erke erke erke erke dönene geç, erke erke ke erke erke dönene geç, erke erke erke ke erke dönene geç. Geç. geç hey. Hayır, tabii uzay sesleri geldi Şener Bey. Ya geleceğin şarkısı diye bu. Ne şarkı bu ya? Bu şarkı TTV'de bir şey Şener Bey. Ne Şenol Bey ya? Hayır, böyle, bana hayır böyle diyecekler. Bu şarkı, tethimiz bir şarkı Şenol Bey. Bu şarkı küresel ısınmayı durdurdu. Ne, ne? Erke erke, erke döner geç. Evet. Ne yani bu? Burada ne oluyor biliyor musun? Erke erke, erke döner de, geç derken, de, de insanlar korkuna giriyorlar. Bir halay ortamı, bir sinerji doğuyor. Bu da zeytin şarkının ruhuyla, durumun ruhuyla birebir ürtüşüyor Şenol Bey'e. Ama ne iğrenç bir şarkıymış şey o benim. Nesi iyileş lan? Ne? Bir, bir söz yok, bir şey yok. Elaj -E -E diye başlıyorsun. E, nasıl diye başlayalım? Bir kere bu şarkının esprisi. Bir kere başladıktan sonra durmuyor. Ha. E, durmuyor. Ondan sonradan küresel ısınma yüreklerde bir yüreksel ısınma da yavaş yavaş dönüşüyor. Nasıl espri? Şöyle ben espri de iğrenç. Şarkı da iğrenç. 20 milyon veririm. Süper bir şarkı olmuş ve Tebrik ediyorum size. Şevke, gerçekten çok ucuz dünya. Ozan İğrenci abi. 30 milyon vereyim. Güzel, süper bir şarkı. Mükemmel bir şarkı. Çok teşekkür ediyorum. Canım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin. Eteklerim tutuştu. Buyurun efendim. Bu efendim. Buyurun efendim. Fahal Bey var mı yoksa İngiltere'de... İngiltere'de verecektin İngiltere abi. Zaten 10-15 saniye civarında sürecek haber. Çünkü bugüne kadar İngiltere'den pek çok haber verdik ama... Bu kadar uydurumu daha önce vermedik. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre televizyona yeni rakip ortaya çıkmış. <gülüyor> YouTube mu? İnternet. Biraz daha geliş düşünmeni istiyorum Ege. Evet Ege Herçeği öyle gerçekten de biz şu anlar evde televizyonu açmadan. Her you... internetten indirdiğimiz şeyleri seyrediyoruz. İnternetin... Ne kadar rahatsın ya sen? Ne tip şeyler ha. indiriyorsunuz? Ee... Dizileri gidip izliyoruz işte. Diziler başka? Anlatamam istemiyorum. Anlat biraz Biraz <gülüyor> 2070 kişi arasında yapılmış araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 43'ü haftada en az bir kez internetten ya da başka bir mobil cihazdan video seyrettikleri için daha az televizyon seyrettikleri ortaya çıkmış. Ee, Al bir şey da. söyleyeceğim Buyur. ya. Yani şimdi. Bu niye böyle abuk rakamlarla araştırma yapıyorlar? Ben 2070. takıldım yani ya. Yapıyorsan yap şunu. 2500 yap. yap veya yap. hiç şey yapma. 2000, 2000 kişi yap. hesaplaması kolay. Her şey kolay. Hesaplanmasın diye yapıyorlardır belki hemen hesaplanmasın diye. Ne, veya, ne hesaplanması? <gülüyor> hesaplaması kolay demedim abi? Ben sana sen hesaplaması kolay deyince neyin hesaplanması dedim Doğru. <gülüyor> 2070 belki o kadar ödenek vardır. Çünkü bunların hepsini... Para veriliyor bir kadar. Abi 2070 kişiyle yapacağını araştırmaya da git Güzel öğlenin, güzel güzel gemi niye et niye çok afedersin. Kapan çalışır ya. Çeri domates dolması bile yiyebilirsin o 70 kişiye vereceğim şeyleri. Ben çeri domates dolması yemek istiyorum ya. O nasıl yapılıyor ya? Nasıl onu nasıl içini çıkarıyorsun? Abi, Patlar gider o ya. Abi herhalde onu böyle fıçık, üzüm tanesini sıkarsın ya. Ama o da evet. Patlar çık, gider. Çık, ne ya? koyuyorlar içine her şeyden? Çeri domates Kıyma, Kıyma oğlu. Oldum mu? <gülüyor> evet bunu iyi. Zaten kıymalar <gülüyor> yani ne kadar böyle ufak ufak yapsan da belli bir hacmi var onun. Abi kıyma değil domatesi nasıl oyuyorsun zaten. İşte, işte, evet domates o, kadar. o kıyma, Abi 4 tane mi ne kıyma topu alıyordu? Biz şerri domatesi biraz karıştırıyor olmayalım. <gülüyor> 4 tane kıyma topu domates ne domates daha irice mi bir şey olabilir mi? <gülüyor> Mesela Hayır, sosyete ya. mantısı gibi. Yok ya bildiğin domates var bir de bu işte gudik domatesler var şerri domates diye satalım. Ama çok gudik değil değil mi? Çok gudik ya. Çok güdük yani. Ne kadar diyelim erikten küçük çoğu. Doğru. Da çeri domates belki bizim düşündüğümüz gibi bir şey değildir çeri domates olması ya. Belki dolgu malzemesi olarak kullanılıyordur. Trenaj Domatesli. gibi mi? <gülüyor> Kabağın içine domates mi koyuyor? Mesela evet orada Yok, çeri abi, domates. Ha? O zaman kabak esas ana madde söylenir orada. Mesela kabak. Çeri'li kabak dolması gibicesine. Gibicesine. Kafana atma. Onun onun, mi onun tarifine bakalım bir internetten. Televizyonda al çok öyle. <gülüyor> ne güzel haber verdin. <gülüyor> Buyurun Firebird. Buyurun benim başımı yakan zamanda bir haber vardı ya. <gülüyor> Firebird başını yakmayan haber kalmadı. Ya ben askerden döner dönmez. Ha evet. Burada Koray'dan ben fırça yemiştim ya. Gene aynı fotoğraf gene gelmiş gözümün. Aha bak. Ton olay... dikkat edelim o zaman Fahir. O olayı Bu... dinleyicilerimize hatırlatalım istersen. Kayle Minok bir ee, poz vermişti Madame Tussot Müzesi'nde. Madame Tussot Müzesi'nde ama o poz halk içinde eğilme anlamına gelen. Eğilme bir... demeyelim de böyle dön, hani of. tamirciler. Evet. Oh. Eve gelen tamirciler. Veya da bir bizati kendiniz. böyle o Belki... bunun altına girersiniz de. Ya boşver yere düşen bir şeyi almak için mesela masanın yani, altına. o tam yere düşen bir şeyi öyle ağlamazsın bir Oktay. <gülüyor> Bu daha çok şey gibi ya. Böyle bir e, mesela Komodinin altında ha, olan evet. bir şeyi evet, almak doğru. için, bakmak için. Ha. Anahtarlık düştü oraya bakmak için eğildiğimizde bir pozisyona gireriz. Evet. O pozisyonu ben. Onun e... da net bir adı vardır ama söylenmez. Hatta Herkes bir öyle söylenir sevgili birinciler, bir öyle. Kibar insanlar öyle söyler. Kıvar insanlar... olduklarını zannederler. <gülüyor> Hayır. Ola <gülüyor> başlayacağız. Sert ünlü bir de ben ona göre öyle başladığı zaman. Öyle başlamıyor her zaman D ile başlıyor da D ile başlıyor da ikinci dör, harfinden bahsediyorum ikinci harfi olunca diğerleri de otomatikman e, e ve İ haline geliyor çünkü öbüründe O, A, U diyebilir benim öyle hatırlıyorum Selahattin ne uyumlu muydu bu? sert ünlü uyumlu uyum. sert, uyum sert ünlü, şey, ünlü uyumlu sert, sert seslilerin benzeşmesi var. Göz gözüme bakıp bakarak. Yine o fotoğraf geldi. Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue. Gene Minoc. Kyle Minoc. Gene Kyle Minoc. Aynı poz şey aynı pozisyon, aynı fotoğraf, aynı şahıs Bir tane adam var. Bonnie Face diye. Eee sevgilisinden ayrılmış. Madam Tussauds müzesinde ne kadar efendim adam varsa Kylie Minogue Jennifer Lopez, Penelope Cruz ve benzeri heykellerle e, bir takım e, burada da çok affedersiniz. E, Basen bölgesine bir öpücük konduruyor Kaila Minon. Orada Jennifer Lopez de yine çok e, samimi bir poz vardı. Sevgilisinden, sevgilisinden şey ki, ayrılmış diye bir şey mi dedin bir ara? E, adam sevgilisinden ayrılmış. Onun da ne alakası var konu? İntikam almak için bu tür eylemlerim devam edecek demiş. Kimden Bundan sonra almış? mum yararla takılıyorum kızdan intikam almak için. Şimdi adam sevgisinden ayrılmış gidip Kaila Minon. Balmumu heykelini öperek intikam mı almış? <gülüyor> Bütün ama buraları şey olmuş. <gülüyor> Balmumu olmuş. Bütün, artık yani bizim görebildiğimiz öyle. Müze kime emanet ya? Gerçi evet. şimdi öyle bir müze. Burada Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde adam şeyleri, sikkeleri öpse hiç anlamı olmaz. Onlar kapalı da işte senin bu tekrar tekrar yüzüne vurmak istemiyorum. Lur Müzesi'nde sen heykelin ayaklarını dok dokandığı zaman... Evet, ben dokundum ona. Ne olacak yani? Ama o ayaklarda erotik bir şey yok ki. Zaten insan değil. Nasıl değildi erotik benim bir dokundum. şey yok canım? kimilerine göre var, kimilerine göre yok. Sen niye? Kadar... Ben dokunduğum ayaklar insan ayağı değildi ki. Ne? Keçi ayağı mıydı? Melek gibi bir şeydi yani. Haydi. Olmayan bir şey dünya. Nasıl melek gibi bir şeydi? Biraz anlasa. <gülüyor> Ayrıntılarıyla. Bu adamda bütün müzede ne kadar bağımlı heykeli varsa hepsini. E mündar mı olmuş şimdi heykeller? Heykeller işte tekrar şeye girecekmiş, bakıma girecekmiş. Artık, nasıl öptüğünüzü hayvan. hayvan? vallahi öyle bir durumu var. Ee, <gülüyor> Heykeğin bakıma girmesi ne demek ya? İşte heykeye dokunduktan sonra nasıl orada heykelleri bakıma aldılarsa ne, ne yapmış? Isırmış mı? Dokunmuş mu? Ne yapmış? Ya böyle hayvan gibi. Bir de sakallı bir adam. Çok özür dilerim. Böyle batıra batıra. Yani pis sakallı. Öpmüş öyle mü? Öpmüş. Onun Başkan da seni hatta öpmüş. Hatta. O Öbürünün. Efendim, söyleyeyim böyle... Orasını, tutmuş, orasını tutmuş, tutmuş burasını tutmuş falan. Böyle bu tür pozlar. Ve hepsi şu anda YouTube'da. Prens Charles şeylerinin kulakları kırılmış. Ne yaptıysa artık? Kulak mı çekti, Ne yaptıysa. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Oktay Bey... Oktay Bey. Valla e, İngiltere'den ikinci haberimizi de almış olduk. İngiltere'den ikinci haberimizi aldığımıza göre Çukurova Üniversitesi'ne geçelim. Ya ben bu haberi de vermeyeceğim artık ya. Verme abiciğim. Sen ver devam et. Zaten bir tane uyduruk haber verdin. <gülüyor> bir... Başlık veriyorsun gerisini vermiyorsun. Vermiyorum ki başlığı da vermedim. Verdi Çukurova Üniversitesi diye. Başlık değil ki o. <gülüyor> Üniversite o. Ben başlığı vereyim sana vereyim mi vermeyeyim mi bir daha bir düşünüp de karar vereyim. Kışın koruyucu meyvesi limon. <gülüyor> o, teşekkür ediyorum. Oktay bugün. <gülüyor> o yüzden bugün... Verme, verme. <gülüyor> Yok abi ne yapayım pazartesi tamam, gazeteleri gibi bir o şey olmuyor. O zaman oluyor. Avrupa Birliği üyesi... Hep bu adam yüzünden dünkü şike iddialarını çıkaran adam. Tüm gazetelerde o var. Senin memleketten haberler. Konya Karatay'daki Ferit Paşa İlk Öğretim Okulu. Aa çok değerli bir okulmuş. Avrupa Birliği üyesi ülkelere Türk çocuklarının oynadığı bir takım oyunları öğretmeye karar verdi. Seksek, yakar Yakartop, Yağsatarım, Balsatarım ve Yedi Kiremit gibi oyunları öğretecek. Yedi kiremit zaten. diye bir kiremit... şey yok. Dokuz kiremit var falan. Dalya değil mi o ya? Yedi kiremit dediğin şey değil mi? Din din, din, din, din, din. din, din, din. 7 hmm. kiremit ne o be? 7 karanfil. Karan <gülüyor> Teşekkür ediyorum. 30 bin euro alacak bunun karşılığında çocukları öğretme karşılığında ilk öğretim okulu. Yaklaşık da 58 bin YETL'lik bir meblağ. Çok nebla. özür dileyerek şu yağ satarım bal satarım oyununun ne olduğunu söyler mi? Ben şarkısını biliyorum da. Ya oturur herkes böyle. Tamam. Oyunun amacı ne? Daire ne? olurlar. Tamam. Bir Değil. tane işte iblis, usta, usta, elinde, söylen. Üstes, usta söylen, elinde mendille bu şarkıyı söyleyerek, ya satarım bal satarım diyerek. Mendil nereden buluyorsun bugünün çocukları ya? bak mendil, onu açılmamış poşet halinde satıyorlar ya, onlardan şey yapıyorlar. Olmaz, ses yapar o düşünce, yanlış şeyler veriyorsun Fahir. Hmm. İstersen sana da söyleyeyim ilk öğretim okuldu, sana da bir öğretsin. Niye abi? Abi ses yapar o açılmamış Neyse ses yapmaz? Mendil. Ses yapmayacak ya mi? bir tanesini çıkaracağım o dört katlıdır bir tanesini alacağım e abi onu da bıraktığın zaman o diğeri fıtı fıtı fıtı fıtı düşünceye kadar zaten kendini ebelenirsin dinler. ebelenirsin neyse tamam bu dolaştın normal benim saat mendil. yönünün aksi istikametinde tur atmaya başlarsın tamam bu şarkıyı söylerken sonra birinin arkasına gizlice bir not iliştirirsin not mu haha <gülüyor> yazıldı bir not böyle onda buluşmak istiyorsan falan yani mendili atarsın ondan sonra o mendili arkasına düşen çocuk da o ebeyi kovalamaya başlar saat yönünün aksi istikametinde soru çocuk gelir onun boşalttığı yere oturursa yakalanmadan yeni ebe o olur falan filan fıstık ee, diye devam ediyor. Şimdi anlamadım bu adam arkasına mendil bırakılan adam. Evet. Anlıyor mu mendilin bırakıldığını hemen? Anlıyor çünkü tam karşı istikamete geldiğinde, göz göze geldiklerini... Bir bakıyor yerine... ebenin me hmm. mendil yok. Eben diyor, ebe diyor. Senin Hayır, diyor. Ebenin, ebenin e mendili e diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakıyor, nerede falan diye bir bakıyor kendisinde. Kendisinin arkasında. kafasını diyor. sağa sola çeviremiyor mu? Tam karşısına gelinceye kadar görme şey yok. Kafasını sağa sola... Kesinlikle yasak. Aa, zaten bunların içinde o. ne var? Yakartopu biliyor musunuz? Yakartop süper. Ama yakartop zaten var. Yurt dışında mı? Do evet. ...Dodgeball diye bildiğimiz... Onun adı top mu? Hı -hı. Dodgeball ama şey ya... ...birkaç toplu oynanıyor. Yok. Yok, hakikaten. öyle. Tek bir... Top. Ben bir filmde seyretmiştim Dodgeball diye... ...çok da güzeldi. Takımlar falan var diye biliyorum ben Dodgeball'da. <gülüyor> <gülüyor> Sen filmden <gülüyor> öğrenmişsin. <gülüyor> <gülüyor> David Hasselhoff'la oynanan bir Seksek Başka... Sek zaten bildiğimiz... Seksek'in esprisi ne? Seksek'in oyunu ne? Seksek'in oyunu dediğin ya Seksek ben, bir teknik değil mi sonuçta oyun değil yani Ben bildiğim 1'ler 2'ler 3'ler 4'ler 5'ler O oyun mu hani sonra, ta Yere böyle bir tane şey çiziyorsun Evet ama sonra <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru ama sonra iş psikopata Bağlıyor yani o en 8'e geldikten Sonra bitmiyor sonra böyle tam tersi Bir şeyler oluyor ikili basamak Seksek de var en basitinden Şeyde ee, Neydi o film Elm Sokağı'nda cinayette o kız çocukları seksek sek oynuyorlar. Doğru ya o da var aslında. Bir filmde ben. o da var ya. ama demek ki yeterince evet. Ben zaten bu oyunları oynayan birilerini de görmedim yani. En son ha. ben oynadım diye hatırlıyorum. Ondan sonra çok hiç kimse... güzel almışlar parayı ya. E, oyun çevrelerine girmiyorsun ki Fahir. Sen nereden biliyorsun? Doğru oğlum zaten? sektörde iyi para varmış haberimiz yok. 58 bin YTL. Bende herkesin zaten bildiği oyunlar. Hiç ekstra bir yarım saat 45 dakika baksam yeterdi yani. Hepsini hatırlardım. Ama maalesef İp diye bir şey var mı? İp. Aa ip atladınız mı siz zamanında? İp atlamadım da lastik diye bir şey vardı. Ben başka yerde görmedim lastik oyununu. Nasıl yani? İki kişi karşı paket lastikle. işte diyorum ip İp atlama her yerde var da. Onu diyorum. 1'ler, 2'ler, 3'ler işte orada esas kafa karıştırıyor. Doğru. Onda Bakırsın. da bir enteresan bir durumlar 9 8 5'leri Be geçtikten sonra hatta ayaklarla dolaya dolaya bir şeyler yapılıyor. Doğru. Bir de orada ikili mesela yalnız oynayıp kızlar oynardı. Sen nereden biliyorsun ki? Ben şimdi okulda beni futbolu almadıkları için ben de başka <gülüyor> spor dallarında kendimi geliştirmem gerekiyordu ve lastikte geliştirdim. Nasıl? İyi Bayağı iyi iyiyimdir yani. yani bugün Benim bacaklarda esne... uzun ya. 5'leri evet. falan çok rahat yapardım. Benim Öyle. en sıkıldığım oyyn stop 3'ler. Benim istop. E evet en abi yakar toplu oyun. en çok. İstop e zaten dünyanın <gülüyor> en hanıza ismine sağ İstop <gülüyor> e diye oyun mu? İstop e biliyorsunuz stoptan geliyor. Herhalde onu stop diye mi oynuyorlar acaba? Ve o Yok zaten canım. şeydi. Ben de çok çocukluğumda hep şey. Biz şimdi 5'te half time onda biter diye. Evet. Half time diye bir şey olduğunu biliyorum. Half time'ın ne olduğunu o aralar pek şey bilmiyorduk. Herhalde bir çok önemli bir şey diye. 5'te devre onda biteri. Half time Ö önemli bir şey ama. Evet. Bütün ama maçlar Hive Time diye geçiyordu bizim orada High Time diye <gülüyor> <gülüyor> ne güzel o zaman bilgisayarda da High Time oynuyorsunuz High Life <gülüyor> High Life güzel de evet Oktay sende herhalde niye sen şimdi neyi eleştiriyorsun ki ne? High Life diye bisküvileri yemeyi biliyorsun High Life gözününde e, ama... High Life High Time aynı mı çok rica ediyorum ya biz belki İtalyan öğrenemedik ama sizin engin İngilizce bilginizden de lütfen. Birbiriyle alakası olmuyor. <gülüyor> aynı podada elitiniz faybe ediyoruz. Ve Dönüs Richards'a geçiyoruz. <gülüyor> Kim Dön o? Dönüs Richards. Artist. Daha doğrusu aktrist. Aktrist. Yani. Değişik filmleri var. Ne tür? Çok güzel ya. <gülüyor> evet. Ben çünkü değişik filmler olan artistleri daha çok seviyorum. Bazı artistler hep aynı filmleri var. Mesela romantik ki... komedi falan o güzel oluyor yani eğleniyor insan. Mesela ya. bazen dram oluyor ben üzülüyorum o tür filmler falan. Ya bunu Hoşçak. da tanırsınız ya Dennis Richards. I. Dennis Richards. Başı belaya Dennis girmiş Richards. geçen günlerde. Hayırlar. Abiciğim bir tane bir şey söylersen bana Dennis Richards'la ilgili. bir resmini göstersen. Bir Bak resmini göstereyim size ama. Bu da dinleyicilerimize ayıp oluyor ya. Bir Bu da, da bize kapak oluyor hakikaten. Öyle bir artist yok. Var ya nasıl yok. Şeyde mi nerede sahil güvenlikte mi oynuyormuşta acaba diye düşünüyorum ama yalandı olabilir. Eee olmuş? Evinin balkonunda geçen gün oturuyormuş. Tamam. Tamam. Dönüştü Richards. Dennis İki Richards. paparazinin fotoğraflarını çektiğini fark edince hem, hem ne terli ya ne Çok... hemen içeriye girmiş ilk eline geçirdiği şey laptop olmuş. Laptop almış sen at paparazinin kafasına. Paparaziye laptop atılır mı ya? Hiç laptop atılır mı ya? <gülüyor> ya <gülüyor> şey, bırak. Neye laptop atabiliriz? Önce onu düşünelim. Kimseye atılmaz ya. Bence. Başka şey kül tablası falan yok muymuş? İlk eline geçirdiği şey laptop olmuyor. Zaten... Evin her tarafı laptop muymuş da bu da eline attığım yerde laptop hava atıyor böyle kim atlıyorsa. Ne laptop atılabiliriz sorusundan daha önce fayır. Laptapa atabilir miyiz? Bir laptopun eskidiğini düşünün. Laptop ne yapalım, güzel atılır ama düşününce şimdi. Ne, ne? Abi atılır. İnce ya böyle frisbee gibi atarsın. Oğlum tam... cep telefonu atılır ya. Bulundur elinin altında o kadar bu madem aktristiz. Actresses... Cep telefonu ama isabet ettirme açısından şey... Daha az şanslı. İki var ya, var ya. Nokta atışı yapayım. İki ha? paparazzi var abi. İkisini birden indirmek için. Bir ha. de laptopun da kapağını açtıysa ha. Daha tam gelin. bir ölüm makinesine dönüşmüş. Doğru. Fri bizi gibi atıyor. <gülüyor> Bilgisayarı paparazzi fırlatmış. İstediği bir bakımı olmuş. Çünkü birinin makinesi kırılmış paparazzi. Sadece derdine. makineye mi isabet ettirmiş? Kovboy filmlerinde elden vurma adisesi gibi. Hayır, o kafası sırada, gözü yarılmıştır o adamın be. Kafası gözü de yarılmamış. Parçalanan laptopun bir LCD ekranı adamın bağazına. Parçası sokaktan geçen 2 yaşlı kadının ölümüne mi neden olmuş? <gülüyor> ölümüne deyip dursam neden oldu defaire? 2 yaşlı kadının diyorum, ölümüne mi? Yok, gözüne girmiş. Gözüne yer, mi girmiş? Yaralanmış. Kadınlar felç mi olmuş, mi inmiş? Ondan sonra hemen aşağıya inmiş dönüşlü içeris ve Ne ve... olmuş kadınlara? Kadınlar yaralanmış. Nasıl yaralanmış? Okta. Orası burası çizik içinde de çok güzel. 8000 dolar ödeyip olayı kapatmış. Laptop o, kaç para ki? Laptopta 2500 dolarda laptop desen. Ben sanırsam 2 sene önce almıştır onu. Taş çatlatası 300 dolara bulamazdı zaten öyle de elden çıkarmış oldu. Temiz iş. O zaman ben de size çok önemli bir haberle son kez bir arada bırakmak istiyorum. <gülüyor> Dünyanın en şanssız <gülüyor> günü ne zamandır? Dünya... En şanssız günü. En şanssız. Bir şey söyleyeyim. Dünyanın en hızlı hayvanı Cheetah Cheetah is the most fastest <gülüyor> Peki most fastest <gülüyor> Bir tane şaka yaptım ben İngilizce şey yapsın diye. İngilizce düşündüğünden oluyor Hep İngilizce düşün. Evet. Peki dünyanın en şanssız günü Dünyanın en şanssız günü bence Şanssız gün ne demek Yani, yani bütün uğursuzlukların belanın musibetin insanın başına e, Geldiği günlere ne diyoruz biz Uğursuz günler diyoruz. Evet, evet. Hangi günler diyebiliyoruz buna? Bence ona? 29 Şubat. 29 Şubat süreci diyorsunuz. Peki siz ne diyorsunuz? <gülüyor> Hayır bak yayının başını hatırlatırım. Artık bu noktadan sonra senin oturduğun civarda da telefonların dinlendiği uğursuz günüm düşünme. diye bir şey yok ya. Bir tek pazartesi günleri. Üçün, 13. Olur. Cuma diye bir şey hatırlamıyor musunuz? Arkadaş? Film o ya. Olur mu ya? 13. Cuma uğursuz diye biz Cuma'ya denk geldiğinde bütün günümüzü böyle böyle geçiriyoruz. Yüreğimiz pırpır ederek geçiriyoruz. Ama iki ayda bir Cuma 13'e geliyor. Kaç kere ben geçen aylarda hatırlıyorum. Bir esprisi ya, günlerde olmadım. başına gelenleri hatırlıyormuşsun oktay. Ha uyumuştum bir kere <gülüyor> uyuyamadım. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. O değişmiş işte. Ne olmuş? Çünkü bir ülke ismini vermek istemiyorum. Ee, vereyim tamam rahatlıkla. İngiltere'deki bir e, sigorta şirketi 2 milyon kişi üzerinde bir anket yapmış ki verdiğim rakama biraz dikkatinizi çekmek istiyorum e, 27'sine denk gelen hava diyorsun ki Tabii, 2070 nerde 2 milyon nerde verdiğim rakam yuvarlaklı umarım bu dikkatinizden kaçmamıştır e, 27'sine denk gelen pazartesi günleri ki bu dündü bunu söylemek istemedim size bu bilgi bana daha önce gelmişti kendinizi e, hazırlayın istemedim 27'sine gelen pazartesi günleri En uğursuz gün olduğuna karar vermiş Çünkü ne kadar pislik varsa pazartesi günleri oluyor Ve 27'sine denk gelenlerde %200'e varan oranlarda bir artış tespit ediliyor İyice pislik oluyor İyice yani. pislik yani ona biraz dikkat edelim Bir daha ne zaman denk gelir onun hesabını yapmamışlar Herkese ama... etkiliyor muymuş bu Herkes Yoksa Sadece <gülüyor> o 2 milyon kişi mi etkiliyormuş Herkesi tamam, mi etkiliyor Korku filmi müziği başladık <gülüyor> Eyvah başımıza neler gelecek Günaydın Günay ay ay dın dın dın Günay ay ay ay 103.1 Radyo burası. modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Fahir anda Aha da, da yerini alıyor. Kapıyı kapattı Oktay Demirci. Aynı şekilde karşı stüdyoda yerini aldı. Ve heyecan dolu bir yolculuk başlıyor günün gazeteleriyle. Uyursunlar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim günaydın. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Bir daha alalım Fahir Bey. Hoş bulduk efendim günaydın. Bir daha söyle. <gülüyor> ben de seni. Bir daha Fahir bir daha söyle. Devam sen. edeyim mi? <gülüyor> e, günaydın demek istiyorum öncelikle. E, çok Aa, hayır çok, çok teşekkür ediyoruz bugün geldiğin için. Rica Çünkü ederim. geçen hafta bir açıklaman olmuştu. Papa gelirken ben terk edeceğim Ankara'yı ve yurtu, yurdu diye. Türkiye'yi biz dün de gelmeyince sen gittin zannet. Ya yok alakası yok biz o size söylemedim mi hafta sonu barış rüzgarları esti telefon zaten kalacak delik mahallesi'nde kalacak akşam. Aa, komşu geliyor ya. Yani. Komşu geliyor canım o Sizin yüzden. Oraya geliyor yani. Artık e Artık Türk misafir perverliğini gösterirsin herhalde ne bileyim evde bir şey yapıyorum sen yemek yapan adamsın diye diyorum Fahir. tabii tabii götüreceğim bugün e, ben bulgur pilavı düşündüm papaya mı? papaya güzel soğanlı bir domatesli de tahta kaşık götür öyle sever onlar dünyevi öyle. değil der. çünkü etli yemiyor dünyevi diye <gülüyor> <gülüyor> ve bulgur falan o tip şeyler seviyorsam. böyle bakır kaplarda mercimek çorbası da götüreceğim Hı -hı. bu tür bakliyat üzerine düşündüm ben harika Önden güzel harika düşündü Fahir güzel bir mercimek çorbası çok güzel motoruna bin motora binmeye bile gerek yok <gülüyor> arkaya da at şey Sıcak sıcak götüre. Evet. Bulgur pilavını ondan sonra götür. Müsaade iste. <gülüyor> Efendi gibi. <gülüyor> <gülüyor> müsaade istesin hakikaten. Müsaade istedim değil mi? Efendi gibi. Çünkü o güvenlik korumalar işte şey senin evin oraya kadar geliyor. Kaç metre var aranızda? Yüz. Yüz vardır. O zaman sen bugün eve giremezsin. Hiç bulgur pilavı bile yani. Huu, Ciddi hafif. misiniz? Yok seni almazlar Abi yani. bulgur pilavı yaptık o kadar. Dün gece sabahları kadar. Yaptın mı? Yaptım tabii. Şişer o zaman bu saatte yapılır mı ya? Hakikaten bitti. Hayır be niye şişsin? Oğlum kısır mı yapıyorum? Bulgur pilavı şişer mi ya? Ne, nerede duruyor şu anda bulgur pilavı? Şu an buzdolabına koydum. İşte. Gitti. Bütün espirası kaçtı. Hadi Dün yediği hale geldi. Allah Allah benim beyağımı <gülüyor> versin diyorum. Buyurun efendim. Buyurun Fahir bey. Hadi o zaman madem e, siz Papa'dan bahsettiniz, Papa Ankara'yı. E, Bak şu İtalyanca e, kursuna devam etseydin Faer, şimdi çok ne güzel, güzel. Benedikte konuşacaktım. Valla şakır şakır konuşacaktım ya. Şimdi ya hatta, sadece günleri sayabileceksin adamı. O da bir anlamsız olacak. Tarihi Onların da bir kısmını atlayım. Lunedi falan derim artık arada. E, akşam <gülüyor> geceyi birlik mahallesinde geçirecek. <gülüyor> Vatikan'daki <gülüyor> baba geliyor Türkiye'ye. Vereceğin tek haber bu mu yani <gülüyor> Öyle değil mi abi sizin evinizde 100 metre mesafede kim kalıyor çok özür dilerim. Ya lütfen bilin. bizim evimize 5 metre mesafede artık komşularımız kalacak. Ha evet komşuluk ilişkisine başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bizimki biraz kısa süreli komşuluk olacak Bence o komşu sayılmaz ya. Niye komşu e, sayılmaz ya? Çok özür dilerim ama çünkü daha önceden kurulmuş bir müessesesi var. Senin de hayallerini yıkmak istemiyorum burada ama yani komşuluk müessesesi Oturduktan sonra hiç tanımadığın bir adamla arkadaşlık seviyesine Aa, de alakası yok efendim. Ne abi komşu mu? Ama akşamleyin falan. Komşuluk mı? önemli esprisi terlikte bir misafirliğe gidilebilme imkanı. Sonra her şey hep komşudur yani. <gülüyor> Benim çok, bildiğim kadarıyla. Çok tabiri. güzel açıkladın. Zaten şey yapmanın bile gerek yok ya dışarıya adım bile atmayacaksın. O kapı eşiğinden öbür, öbür kapı, kapı eşiğine geçeceğim. geçeceksiniz. Bu arada şöyle bir baktım sağ sola da, da bizim kuşağımızdan komşuluk ilişkisine herhangi bir şekilde girebilmiş kimse yok. Siz girdiniz mi bugüne kadar? Biz de işte 15 gün içinde giriyoruz. Adım atacaksınız. Hayırlı Hı. olmasını yani temenni ediyorum. Yani ne ediyoruz. bileyim artık böyle Nasıl bir çözülme yaşandıysa evet ya, öyle çözülme bir şey yok. hiç. O zaman ben sana... Konuşuluk yapanı duymadım ben. İlk günden yapacaklarını söyleyeyim. İlk gün bir yemek bir şeyler hazırlayacaksın. Bir de söyleyeceğim işte. Pile olmaz işte. <gülüyor> Evde yapılması <gülüyor> lazım. <gülüyor> Bulgu pilavı mı yapacaksın? pilavı ve Sen papadan kalanları getir. <gülüyor> 15 gün nasıl bekletim abi? 15 gün bekletmen lazım Fahim. <gülüyor> ee, akşam yemeğinde dünyevi zevk gerekçesiyle yemek davetlerine katılmamıştı biliyorsunuz ama akşam yine Türk yemek tadına baktınız. Kebaplar gidiyormuş Vatikan elçiliğine. vallahi hiç kebap me aslında ben söylesem mi? Şimdi onlar yabancısızlık, bilmezsen ya. nerenin nesi iyi olur diye. Sen Hacı Mehmet miydi neydi? Urfalı mı? Urfalı Hacı Ur, Mehmet, Urfalı. böyle şeyden Hacı Arif Bey. Hacı çünkü Arif ikisi Bey. İkisi de Hacı ya. Oradan hem Ondan de kaynaşma diyorsun bir şey şekilde. Şey dersin işte, Pilgrim Arif Bey Pilgrim <gülüyor> Mehmet Beydi. <diye. gülüyor> tamam o bunları bak, not et ama. Yemez, yemez. Yemez, çünkü yemez, et yemiyor. Yemez bence. Akşam ne yiyecek? Ee, yoğurtlu yaprak sarma. Valla dünyevi değil lan ben. <gülüyor> Lan nasıl diyeyim papaya abicim Lan lan de denir İtalyancası yok mu bunun acaba ya bir araştırsam Neyin ya Hacı Mehmet mi ha, La signor derim La signor de evet <gülüyor> Öyle ama o da çok ayıp mı olur ya La bebe gibi mi La bebe gibi olursa o daha bir sonra, sonra benim başım bela girmesin La signor neyce zaten ya Fahir La signor ya işte. Neyce yani la signor? La signor. onun hikayesini ayrıca anlatırım Buyur Fahir Akşam yoğurtlu yaprak sarma var Çeri domates dolması var çeri domates dolması nasıl kim yapmış onu ya <gülüyor> nasıl yapılır çeri domates dolması Abiciğim, ya abicim onlar kutik kutik olmuyor muydu benim bildiğim evet. onların içini nasıl boşaltıyorsun Bu saatçiler mi yapıyor kim yapıyor onu çok özel çok seviyormuş <gülüyor> bir kaşa 50 tane <gülüyor> çeri domates girecek diyormuş ee, sigara böreği var ee, ve fırında kuzu ikram edilecek eğer yerse ee, ne oldu? kuzu yiyor ama dünyevi dünyevi abi o kadar değil de ucundan azcık yiyormuş şöyle şöyle iki parça ayırın demiş çok çeri domates dolması da dünyevi değil mi ya yani Yok, diğerleri hayır, diğerleri hayır. tamam da çeri domatesli domuzsuz <gülüyor> benim Pirinç. bu şekilde oluyormuş. Çok az kıyma demiş. <gülüyor> evet. Dünyevi olmayacak kadar ama tadını da verecek kadar kıyma demiş. <gülüyor> ya bir kere de şu resimde abi yoğurt yedilerle. yaprak sarması zaten etli değil mi? Yoz belki zeytinyağlıdır. Abi Ay, zeytinyağlı, zeytinyağlı ya da ya. yalan yoğurt, olur ya. mu be? Hem onun içine koyuyorlar şey kuş üzümünü. Öyle çirkin oluyor ki. Bir de şey koyuyorlar. Tatlı mı yiyorsun? Şam fıstığı mı şey ne koyuyor? Şam fıstığı koyuyorlar ya. Yok fıstık ve fıstığı değil. Böyle ya. uzun ya, işte çam, uzun fıst çam, fıstığı fıstığı çam, çam fıstığı o işte. Ay, Şam yine. fıstığı. Onu da tek tek yemek çok güzel de biraz bağlayacağım hmm. bir şey. Evet Bence olur. o da dünyevi. <gülüyor> Zeytin yağılıysa da dünyevi, etli ise de dünyevi. Yese de dünyevi. E ne yesin abi adam aç açına mı otursun ya. Çok operans. Çu çubuk gerekir. Çayla çok operans. Onu Bence. banar güzel buradan bizim sabah kalan bisküviterden ben güzel şey yaparım. Onu banar bana çayla beraber. Çay yiye, içebiliyor değil mi? Çay içebilir. O dünyeviye girer. Çay içer şekersiz ama. Şey var... ...özel şekeri var onun... ...kane <gülüyor> ...çayın üstünde... ...öyle içiyormuş... ...sen... ...abicim şu bulgur pilavı... E, ...operasyonu gerçekleşti... ...bence o çok Yalnız, şık bir hareket... ...çok olur. ters bir laf etmiş olabilirim... ...şu anda... ...bulgur pilavı operasyonu... ...dedim... ...ha evet... Abi, operasyon dedim var ya... Bitirdin. ...şu anda hakikaten bütün... <gülüyor> ...emniyet kuvvetleri... ...zaten 3000 polis... <gülüyor> ...neye bakacaklarını şaşırmış... ...burada... Adam açık açık. Operasyon bu gece gerçekleşecek. <gülüyor> bulgur pilavı ikramını gerçekleştirdim. Oktay fay. şimdi bir de operasyonun adını bulgur pilavıymış gibi koydun var ya iyice bitiriyorsun ha. ha yani görürüz Fahir. Tahta kaşığını <gülüyor> saplamışlar Fahir. <gülüyor> E e, akşam beni ben oralara falan giremezsem eve de giremezsem... saçları da kestirmişsin Mehmet Ali Ağca gibi. Sen bu akşam bizde kal abiciğim. <gülüyor> evet abi. Ben onu diyecektim. Ya. Bulgurda ziyan olursa olsun ya gene yaparız yani. Ben götürürüm seni yeni bulgur Abi pilavı. torbayı ortada bıraktım. O da kaymaklanır şimdi. Kaymaklansın abi. Sen mi kaymaklanmak <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> Doğru ya. Vallahi abi size geliyorum o zaman Sen ben. Sen bize gelmiş. Hiç oralarda Akşam yine bulgur pilavında doyarız. Ben... Bir de bak mavi kazak gibi <gülüyor> Saçlar kısa, üstünde mavi kazak. Sakarlarım nasıl? Allah'ım. Benzetmek gibi olmasın. Şöyle tahtaları bulup Mehmet Ali Ağaçal'ın gençliği. aynı. Ben senin yeni bulgu planını götürürüm ve senin yanına konuşurum. Sayın Ali. Evet, buyurun <gülüyor> Oktay Bey. Büyük Badire atlattık. Evet. Valla şu Arkadak dakikada Büyük Badire atlattık abi. <gülüyor> ne? Ne, ne söylüyor değilsek? Onu bir kere daha düşünelim bir 10 saniye de. Bilmiyorum valla başı operasyonun başındaki adam şaşırdı. Ben verdim abi. Ben sonuçta maşayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kara maşa falan. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya İngiltere'den birçok araştırma verdik bugüne kadar ama et güdürünü in bu bugün vereceğiz ver galiba. Ama et güdürünü izleyip etmedik ya. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.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 Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır spor gündemini sunar. Unutmayın et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde kim bizlerle birlikte? Kim bizlerle birlikte? Demircan. Ölçem bizlerle birlikte. Çok güzel oldu Demircan abi. Harika oldu hayatını öpeymesi. Demircan bir tekrar söylüyorum iğrençleşmeyin. Demircan abi günaydın. Ben bundan sonra her gece... Günaydın. Ne yapacaksınız herkese? Ben bundan sonra her gece iyi davranmaya karar verdim. Ege. Vallahi bravo Demircan abi. İnsanlar sizden bunu bekliyorlardı. Demircan abi diyoruz, Demircan abi diyoruz. Abiliğini göremiyoruz diyorlardı. Futbolumla ön plana çıkmamaya karar verdim. Ege. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz futbolunuzda Oynamıyorsunuz ki futbol. Ha yani futbol karar verdin. O zaman bitiriyor muyuz köşemizi? Hayır. E, Spor konuşacağız. Hangi spordan bahsedeceğiz? Sen hangi spordan istersen o spordan bahsedelim. Ben hiç bilmiyorum sporları Demircan abi. Ben sana tek tek öğretirim. Tamam teşekkür bir, ederim. Bir e, spordan başlayacağız. Bir harften başlayacağız. Harf mi? En başındaki harf ettin. Evet. Mesela sen adın ne? E. Eskirim. Hayır. Adın ne adın? Eee? Ege. He. Ege baş. En baş ne var? En baş ne demek ne demek ya? Ege derken en baş ne var? Evet değil mi? Evet. Mesela Eşkir. Tamam ben de onu demeyeceğim. Niye yarım saat geriye götürüyorsun sohbeti? Eşkir. Mesela Eskir. yarım saat değildir. İkincisi geriye götürme diye bir şey yok. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi. Dün. Dün. Televizyonlarda bir şey döndü. Döndü mü? Bir oğl döndü. Evet. Gördün mü? Hayır. Görmedim. Şimdi şikayet davası var. Ee? Evet. Ha evet evet biliyorum. Gazetelerden gördüm ben bunu. Şimdi ben bunu gördük sırada kendimden olmak üzere başta Şüphe ettiniz. Oğlum kadından. Evet. Benim evimizin bir meleği olan Cihan'dan. Ve anlaşmalık olan çiçek ablığı adına herkesden utanıyorum. Sizin ne suçunuz Adem Hicami siz niye utanıyorsunuz? Beni, benim hiçbir suçum yok bu bir. İkincisi, iki şahın birbirleriyle hiçbir bağlantısı yok dikkat et. Beni neden aramadılar? Şimdi, Beni e... neden aramadılar? <gülüyor> bunu çormak istiyorum Bu. Ne platformu ya? Ne diyorsun demiş ya? Anlamıyorum. Bir taraftan liste yapmaya çalışıyorum burada. Bir de sizi dinliyorum. Manyak manyak konuşuyorsunuz ya. Sende de mi liste var? Ne Sen liste? Sende de mi liste açıklayan? Açıklayalım o listede benim ismim var mıymış? Yok ben açıklayayım siz listemi. Arayan var. Ten CC var listemde. Kim onlar? Hı. Hande kulüpte? Trabzonspor'a geliyorlar. Elinde, elinde telefon kayıtları var mı? Telefon kayıtları yok. Ha. Sen ne yaptığımız telefon konuşmalarını, sen yarın bir gün götürüp de bir yerde televizyonda versen, ben ne derim? Bunlar kayıt dersiniz. Buna <gülüyor> canlı benim... konuşmuyorum dersiniz. Beni suçla sen, ben ne yaparım? Neyle suçlayacağım ben siz demişken abi? Neyle suçlayacaksın? Suçla Fransızana kalmış. Yeni, diyeceğim o, benim de söyleyeceklerim vardı arkadaş. Buradan televizyonların askerleri seçti bağlantıya almadılar. Siz şey mi yapmaya çalıştınız? Canlı bağlantıya mı katılmaya çalıştınız? Ben bekledim. Telefonumu hiç açmadım o şarttan itibaren. Sonra da bir ara gözüm geçmiş uyudum kalktım ama sonra. Nereden kalktı? Anlamadım ben şimdi. Yeni tekrar toparladım kendimi. Şunu söylemek istiyorum ama. Buyurun. Ben artık futboldan kalk, gayet de net olarak biraz sağladı. Ayda. Aa. Hayır, hayır, sevgisi, aa, aa. hayır. Aa. Hayır demiceğim. He Duymuyorum ben şu anda duymuyorum. Ama bu böyle olmaz. Beni en az 3-4 gün çorbum. Futbolle Açık söyleyirim. Açık konuşuyorum Yani Demircan abi futboldan su diyorsun. Bunu yap Bu bu kadar çirkinleştirdiler işi. Beni kimdir o soğutamazlar Ayrıca o anlamda değil bir camiadan adam ama futboldan soğunur siz bundan sonra herhalde maçlara gitmeyeceksiniz maçları izlemeyeceksiniz sadece bir Ankara güçlü olacaksınız Zaten öyleydim Ya yani maça gitmeyen bir Ankara güçlü Giderim maça E Ma neydi, o zaman niye futboldan soğudum diyorsun Ama soğudum sen soğuduğun bir şeyi de hemen yapıyor musun Nasıl Yani hemen yapıyor musun soğuduğun bir şeyi yapıyorsun değil mi ben öyle işte. Hemen yapmak hmm. derken? Yani anında mesela, mesela biz en şey sevmediğim yemek ne? Prasa. Mesela prasa yer alalım ama prasa da güzel yemek. Başka bir şey çöle. Kapuska. Kapuska, kapuska mesela kapuska da bizim şey soğudur. Tamam. Hemen yemiyor musun? Yemiyorum tabii. Yersin, yersin. Hiç yemedim hayatımda. Soğudun anne hatırlaman istiyorum. Yedin mi yemedin mi? Yemedim hiç yemedim. Yemediysen nasıl soğudun Bradam demişler. Işte? Brad mı soğudun? Tamam deme canım, anladım ben. Benimki evet. de aynı o iş yap, Soğuma başlangıcındasınız siz yani. So yok soğuma ortasındayım. Tamam demiş am, orta tam göbekli. Üç düz, üç gün diyorum. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi eski amam eski tas devam eder demicek abi. Biz İ bu filmi daha önceden gördük. Hangi? Ne diyorsun oğlum? Benim konuştuğum şeyle ne alakası var filmin tasın? Ne alakası var aman. Hanım mı? Hemen hemen dedim neyse. Ne alakası? Benim burada yüreğim yanıyor. Sen bana eşbirler yapmaya çalışıyorsun, şakalar yapmaya çalışıyorsun. Tamam özür dileyeceğim canım. Özür dileyecek Özür dileyecek kişi beni din televizyonlara çıkarmayan o arkadaşlar. Ne diye özür dilesinler Demircan abi? Biz Demircan abi düşünmeden bir takım işlere kalkıştık mı diyecekler? en azından en azından bir, yani en azından bir verdi, kapat, Belki bilmiyorlardır numaranızı. Belki sizin kim olduğunuzu bilmiyorlardır. Belki de hiç umursamadılar. Böyle düşündünüz mü? Onların hakkını yemeden önce Arkadaş buradan açık açık sormak istiyorum sana O biraz O biraz zor hege O biraz zor Beni nasıl olmasamayacaklar Tartışmaların merkezinde olabilecek olan ben Ta Tamam evet doğru diyor Tartışmaların merkezinde olam ben demiyorum bak dikkat et Tartışmaların merkezinde olabilecek ben Belki sizi duymazsınız, futboldan soğumazsınız diye düşünmüşlerdir. İyi niyetle. Yani evet, o, da, o zaman gözleri aydın arkadaş. Benim burda abacan belli. Ben de güzel bu sabah kalktım. Demirgen demir teslim olarak oğlumun, kızımın güzel kahvaltısını hazırladım. Onları okula gönderdim, sardım, sarmaladım. Kamyonlarını verdim ellerine. Güzel gel ettim. Şimdi bu sohbetimizin sonu mu? Yani ben de o zaman kendimi hayata kışıyorum. Eskirim de. demiştiniz. Eskirimden bahsedin. Yarından itibaren futbol. Hayır şans. bugünden itibaren eskirim artık. Hadi eskirim anlatılacak. Şimdi mi? Hı hı. Ben soruyorum ben sana. Tamam. Eskirim şençe nasıl bir spor? Eskirim e, çok asil bir spor demişler bence. Bence de. Ben de soruyorum sana. Eskirim mi? Prasa mı, mı? Eskirim mi? Eskirim. Kapuska Eskirim mi? Eskirim. Peki prasa mı? Kapuska mı? Nasıl geçtik şimdi buraya gene? Hayırlı. Geçebilseydik <gülüyor> çok güzel olacaktı ama şimdi eskirim konusunda ben birazcık şey yapayım. Araştırma ee, mı? Genel benim tanıdıklarım var biliyorsun. Evet. Onlarla böyle falan canlı bağlantılar falan yaparız bu saati. Anladım. <gülüyor> eskiğimle ilgili yani benim tanıdıklarım var. Onlar ilgili hani uğraşıyoruz, telefonla konuşuruz İki telefonu üst üste alabiliyor musun? Alıyoruz demiş hanım. Onu yaparız. Ben soru sorarım, o cevaplar. Eskiğine kim varsa Fatihlerim mesele. Ne alakası konuşur. var Fatihlerim ya? Benim tanıdıklarımı eski, eskiğimle ilgili olmaz gerekmiyor. de tanıdığım varsa onu Günaydın Günay ay ay dın, dın, dın. günay ay ay, ay Radyo 2000'de moderatör Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Feyru Çoktay Demirci stüdyomuzda bir kez daha hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Gündem yoğun hiç vakit kaybetmeyelim. Evet, hiç vakit kaybetmemeliyiz. <gülüyor> Sizin çok önemli gündeminizle ilgili bir iki haberimiz var. Birincisi, cinsel eğitim, tedavi ve araştırma derneğini biliyorsunuz. Böyle bir üyesisiniz. İtiraz etmeyin. Seksoloji derneği mi? Geçti, Yok. Geçti abi doğru. derneğin adını açık verdim Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği diye <gülüyor> Çok net... açık verdin ama Nedir abi? bu cinsel eğitimin <gülüyor> müfredatı cinsel... Çağlar boyu cinsellik <gülüyor> mi O da var Mesela biz ilkokuldayken ne vardı? Tarih Mevsimler tablosu vardı Mevsimler tablosu vardı Mevsimler tablosu vardı Tarih boyunca da işte orada çağlar yazıyordu Cinsel tarihinde nasıl, Tarihi nasıl anlatıyor Ondan sonra Osmanlar <gülüyor> <gülüyor> Bizanslılar falan öyle bir Sevmiyor <gülüyor> Yani tam o ben derneğe gitmedim ama giden arkadaşlar çok memnunlar. Ee, hem tedavi olabiliyorsun orada. İstanbul'da bir konferans mı bir şey verdiler en son bu dernek. Bu başka değil mi? O, galiba. Oktay mı? faaliyetleri yakından takip ediyor. Evet, Oktay e, derneğin yani, bizim... Sen dediğin uluslararası şey. Ö... dedi galiba bi... daha yerel. Ösebio değil mi bunun başkanı? Ösebio değil ya bu bizim ya. Bizim mi? Bu, tabi ben bizim... dernek bizim dernek. Ferro Şimşek desem sana. Ha Ferru Hı -hı. abi. <gülüyor> ee, maalesef çok acı bir gerçekle yüz yüze geldi e, Türk halkı. Ne olmuş? Ege böğürdü demin. <gülüyor> Bu ben, acı ya, acı gerçekten. Yanka yaptı zannettim ben ya. Böğürme sesi miydi o? <gülüyor> ne olmuş Fahir? Türk erkeklerinin cinsel hayatı üzerine bir araştırma da gerçekleştirmiş dernek. Ee, bir araya geliyorlar. Hot Sohbet mesela orada ben bir cinsel... Şeyim, e yani. Olayın teorik kısmına mı geçiliyor? Yani teorikten pratiğe değil de pratikten teoriye mi geçiliyor? Kimi söylüyor, kimi söylüyor. Oktay şimdi ben nette bir şey söylüyorum. Kimisi teorikten pratiğe geçiyor, kimisi, kimisi pratik. teorik devam diyorlar. ediyor. Teoriyi aynen devam ettiriyorlar doğru. Türk erkeklerinin cinsel hayatı 60 yaşından sonra bıçak gibi kesiliyor. Ta. Yapılan araştırma yemin ediyorum öyle diyor araştırma. Yemin et mi? ne yemin ediyorsun ya? 50 yaşından sonra ayda rakamlar verilmiş. Ay mesela bazı ay 30 oluyor. Bazısı mesela şubat 28. <gülüyor> 28, 28 Böyle süreci. Onu mu vermişler rakam diye? <gülüyor> rakam diye onları vermişler. E, 60 yaşından sonra bir erkek e, ayda 6 defa demiş ben e, <gülüyor> bu sohbetlere katılma, <katılabiliyor gülüyor> sohbetlere katılabilirim demiş ama 60'ından sonra Bitti O adam sanki bir adeta Dut demiş bülbül, bülbül yaşayan bir ölü Biz ona ne diyoruz Bu... Zombri Zombri, diyoruz. Zombri haline geliyor Yapacak bir şey yok diyor Bu bizim genlerimizde böyle Çok istisnai durumlar dışında Herkes kendini ona göre ayarlasın planlarını programını ona göre yapsın Diyor sevgili Ferra <gülüyor> Ne Ne yapacakmışız planımızı programımızı Ben bunun çözümünün ne olduğunu biliyorum galiba Ne keçi boynuzum Herke döner keçi Abiciğim, erke döner gecini sen nasıl bir şey diye düşündün? Abi bugünkü bilimle açıklanamadığı için tam olarak açıklamak istemiyorum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> bugünkü bilimle. Evet. Açıklayamadığımız şeyi. Evet. Bana. E, benim anlayabileceğim şekilde açıklayabilir misin? Açıklamaya gel. Açıkla. Açıkladım ha yok Senin bu dönen bir şey ya. <gülüyor> Dön bir şey bak. Bunu bir erkeğin bir masaya yatırmak istiyorum. Tekrar erkek konusu tabii ki çok konuşuldu da. Bu erkek dönüyor değil mi? Dönüyor evet ama tabii ki böyle. Sağlı sollu dön mu dönüyor bu? Sağlı sollu dönme derken Fahir. Böyle. Bu merak ettim mi yani? Yani hem mesela X80'in etrafında dönen dünya gibicesine düşün. Ha <gülüyor> Öylecesine bir hareketi mi var yoksa kafasına göre efendim ben bugün böyle takılıyor. Bu bir küre. Bu bir küre. Küre. Küre da emin misin? Bir dakika bak çok önemli bir bilgi verdim. Tabii herhalde. canım döner geç adı ya. Döndüm, döner, ya. Şey, Abi, Döner çember... de mesela döner ama hiç ama kesi, değil. kesilmeden şimdi sabah şu saatlerinde git mesela şeye. Küre mi? Sakarya'ya. Evet. Oradaki dönerler küreye daha yakın. Ondan sonra kesile kesile e, elips haline geliyor ya. Ne aslında. hale getiriyorlar canım döneri. Doğru. Öyleyse bir küre gibi düşün. Evet dönüyor. İster böyle döner ister böyle döner. X, Y, Z her türlü eksende fırıl fırıl döner. Dönüyor. Peki bu dönme neticesinde ne çıkıyor ortaya? Enerji. Yani erke. Erke. Biz bildiğimiz bir enerji değil mi? Yani elektrik. Efendim mesela... Elektrik tabii elektrik olarak şu anda. Elektrik tedavisi mi önderiyorsun 60'ından sonra? Hayır canım bunu erke döner geçin adam evine bağlayınca ne oluyor? Savaşlar bitiyor. Küresel Yusunma ısınma azaldı küresel Adamın ısınma diye hava yani. soğudu. Abicim hava soğuyunca insan ne olur? Buz gibi ortalık. Ne oldu? Ama küresel ısınma meselesi, savaşlar, enerji savaşları, Ortadoğu'daki karışıklık ne yapıyor insanın aklını? Başını alıyor, canını sıkıyor. <gülüyor> Hele tam gençken umrunda değil. Ama küre ısınırsa ısınsın ama savaş çıkarsa çıksın falan diyorsun. Bir yaştan sonra özellikle 60 yaşından sonra benim hesaplarıma göre bunlar senin daha e, çok canını sıkmaya başlıyor. E peki. Bir yerden sonra 60 yaşında insanlara bak böyle hayatın neşeyle bakabilen çok az kısmı. Sen emin misin abi bu olaydan? Çünkü yani bir umut tacirliği de yapma yani burada erkez. Tabii ki ya ben burada adımı koyuyorum ya. Altın imzasını atıyor çünkü orada çocuklar. Erke döner olmadığı için evet. es, bir taraftan yaşlılarımıza bakın hep karamsar. Savaşlar ço çok kötü çocuklar diyorlar. Küresel ısınma çok kötü çocuklar falan diyorlar. E bunları... Sen yaşlılarla çok... zaman zaman konuşuyorsun anladığım kadarıyla. İkinci lafları da küresel ısınma. Savaş sonra da şey geliyorlar tabii mecbur. Vallahi artık tık yok. Böyle konuşmaya başlıyorlar. Peki. Ama adam bunlara sıkıldığından hayatının başka alanlarında bu sıkıntının yansımalarını yaşıyor. Erke dönergeci dönmeye başladığında yani bütün de... bu sıkıntılar ortadan kalkınca Tekrar ne olacak? Adamda... Başka bir dönerge Adam diğer, diğer tarafa harcadığı enerji yani erki aslında dolaylı yoldan etkiliyor diyorsunuz. Anladım. Doğru Tabii mu hocam? canım. Ben ee... yani demiyorum yani makineyi adama Çünkü adama makineye takmak. Koca yaşlı başlı adama ben de makine taktım. Öyle bir şey var yok, yani makine takılması diye bir şey yok zaten. Ayıp denen bir şey var. Biz de çünkü terbiyeli yetiştik yani biz aile terbiyesi almış insanlar Saygıda kusur etmeyiz. Şimdi her şey taşlar benim kafamda Yine oturdu. oturdu. O çünkü olunca adam ne yapıyor ama şöyle bir şey var. Adamın küre... derdi kalmıyor ki başka derdi kalmıyor. Bak kürese ısınma kalkınca da ne oluyor? Hava soğur. soğuduğu zaman ne oldu? Dışarısı nasıl? Buz ayaz gibi. ayaz. Adam gitti maaşını çekecek emekli maaşını. <gülüyor> çekti. O kadar bekledi Bankamatik dedi kuyruk. Oradan çıktı çünkü herkes paraya hücum etti o esnada. Niye? Ayaz diye mi dışarısı? Çünkü hava soğuk. Bir, hava soğuk ya herkes çünkü gaz alacak. Onun ha. için. Oraya gittik gaz Malıklı. kuyruğu falan. Neyse ulan dedi ben taksiye debilmeyeyim şuradan yürürüm. Çünkü zaten enerji doluyor adam. Doğru. Geldi. Soğukta kalmış 2 saat. Eve bir girdi. Ne oldu abi? Erken. Nereye gidecek ilk? Tuvalete. Doğru, doğru. Ya. niye olduğunu anlamadım ama yani nereye gidecektiğince tuvale girdi. Mantıklı, yiyecekler. çünkü mantıklı. Man bunu çünkü adam. adam üşüdü, birden sıcak ortam. Ne oldu adam? Biten şey oldu ya. Vücud vücud oldu, oldu. Tuvalete girdi. Ne oldu içeride? tuvalette gelin, gelin Kalp krizi. <gülüyor> Kalp adam daha baharını yaşamadan ikinci baharını yaşamadan sizleri ömür. Ne oldu? Erke döner geçin. No, ne diyor Fahir? Şimdi neyi anlatıyorsun sen küresel, ya? küresel ısınma durursa diyor çok üşürüz diyor. O zamandan, öldürdü, adamı öldürdü abi üşükledi ki. Hayır işte belli bir yaşa kadar sadece üşürüz ama belli bir yaştan sonra da dışarısının sıcaklığıyla içerideki sıcaklık arasındaki fark kalp krizlerine yol açabilir diyor Fahir. Ondan soğuk havada, soğuk havada maaşımızı <gülüyor> çekmemeliyim miyim? So, i̇şte bak her şeyin bir iyi tarafı var bir de yan etkisi var. Küresel ısınmadan kurtulduk enerjimizi başka tarafa aktaralım. Hop küresel ısınma neticesinde olmaması neticesinde hava soğudu hop kalp krizi. Yani akacak mecra bulamıyor enerji. Ben öyle enerjiyi ne yapayım? Çok özür dilerim. Peki o zaman o erke dönergesini. Bu hava durumu gibi bir şey mi? Yani air, air, air condition gibi mesela. Küresel ısınmayalım. Mesela sabit tutuyorsak ben... Sera de... etkisi gibi düşünüyorum. Sera gibi. Böyle bir bölge o sera etkisi Ben aracılık biliyorum bölgelere seracılığı yaparsın. öğrenemedik o kısmı tam Şimdi erke döner geçişinde şehirde belli noktalara bağlarsın Evet Orada sıcaklık verir Yani o emekli adam da işten eve dönerken Fan gibi mi? Merhaba. Fanların arasından geçerek döneceği için Üşümez Veya küçük bir erke döner geçişi Çünkü değişik ebatlarda olacak sanayi tipi var ev tipi var Küçük bir erke döner geçişi Cep erke döner geçişi <gülüyor> yani <gülüyor> bir Tüp gibi yani bir Tüp anladım ben tüp gibi Tüp gibi değil Fahir ya Mesela piknik tüp sanayi tipi Cep tüpler diyorum. var Cep cep, cep cep tüpü gibi düşün. El feneri gibi düşünsam. Cep telefonu gibi mi? Bunun paltosu telefonu gibi. Cebine koyacak. O zaten palto sıcak tutar. Kalbin üstünde ya. Kalp daima sıcak duruyor orada. Demek ki orada iç cebine koy. ama tamam. Şimdi şimdi bak. Şimdi bak temiz enerji sorunu, sorunu temiz enerji haline dönüştürdüm. Böylece ne oluyor? O sıcaklık da paltonun altında kalacağı için. Evet. Küresel ısınma da olmuyor. Adam ısınıyor. Dünya soğuk. Ee ve böylece de adam evine geldiği <gülüyor> zaman gene gitsin lavaboya ben gitmesin demiyorum gitmez gidiyor. Ki, gitmez ki. Güzel bir dişini fırçalar. Ha güzel de. Tamam. Ondan sonra gelir kaldığım yerden devam ediyorum diyerek kime diyecek onu? Hanımına. Bence bir yaştan sonra o gurur vesilesi olacağı için balkondan da bağırabilir. Kaldığım yerden devam, devam ediyorum. Alkışlar, alkışlar bana değil. Erke e döner gecine deyip orada. Orada da nerede kalmıştık diye bir slogan ben düşünüyorum. Erke döner gecine. Nerede kalmıştık? O olmadı ya Fahir. Niye canım? Nerede çünkü kalmıştık? O hiç durmuyor Öyle ya. Dönüyor abi zaten. Ya ben şöyle bir ki. şey düşünüyorum. Yani orada çünkü afiş. kalınmış gibi bir anlam oluyor. Nerede kalmıştık? Ben diye. bir afiş düşünüyorum. Afiş ikiye ayrılmış. Önce ve sonra diye. Öncesinde bir karanlık. Bu böyle hava sıcak ama bir taraftan adam terliyor ve diz çökmüş böyle. Ellerini başının arasına almış. Yerde duvar dibinde böyle oy anam der gibi oturuyor. Evet. evet Afişin ikinci kısmında üstünde pırıl pırıl bir aydınlık. Hava soğuk üstünde güzel bir pardösü. Evet. Bir fötür şapka. Ondan sonra elinde erke döner gece ve öbür elinde de şeyi gösteriyor. Yazıyı gösteriyor. Evrensel düşünceyi göster. Nerede kalmıştık? <gülüyor> i̇şte olmamış Şimdi abi. olmadı. Olmadı yani hakkında. Nerede? Yani bir elimde erke dönergeci bir elimde. Nerede kalmıştık? E sanki öteki tarafı da kalmış <gülüyor> gibi oluyor adam. Evet. Öteki kötü görüntü çizdin ya duvarından da ay diyor. <gülüyor> o adam gibi. O oldu. tarafı göstermiyor işte. Nereye gösteriyor abi? Işığı gösteriyor. Ne ışığı fa ne ne, ne ne zaman geçmişti geçmeydi? orada kalmamış ki karanlıkta kalmıştı. Nerede kalmıştık sorusunun cevabı da böyle. Karanlıkta kalmıştın 15 dakika önce. Ya en üstte erke döner geçinden önce erke döner geçinden sonra. Ya zaten bunun sloganı <gülüyor> var abi. Ne? Bilimsel erke döner geçinin gücü. Erke döner sloganı var. Bilimsel düşüncenin gücü diye. Onu gösterebilir mesela. <gülüyor> nerede kalmıştık? Yani fikrin çok güzel. Slogan yapmış. Bunu bir yerde kullanmamız lazım. Çünkü nerede kalmıştık bence çok güzel. Nerede kalmıştık? E, yayınlarda kullanabilirsin bence bunu. Mesela gazeteden beraber okudun. İşte araya bir şey girdi, şarkı Reklamdan girdi. sonra mesela. Nerede sonra kalmıştık? Nerede kalmıştık Sevi mesela. Ama aynı etkiyi yaratmıyor yani. Nerede kalmıştık? Ben biraz daha böyle altı dolu bir şey. Çok etkili bir şey olmayabilir Fahim. Şöyle yapalım o yüzden. bak. Şimdi şöyle susalım. Şimdi mesela müziği kestik ya. Karanlık gibi düşün. Karanlık. karanlık. Elektrik de güzel. Ben... Sesimiz düşük. Müziği açınca pırıl pırıl aydınlık olacak. Müzik tamam burada erke döner geci gibi cesinde mi? Evet abi. Nerede kalmıştık? Ha işte mesela şimdi güzel oldu. İşte ben de öyle düşünüyorum. Ve bu buzdağının görünen kısmı. Ben öyle bir de afiş gördüm. Bir poster. Böyle buzdağının <gülüyor> görünen yüzü ve görünmeyen yüzünü de çekmişler. Tam böyle hattan çekmişler yani. Evet. Altlı üstü. Ama mesela sen zannediyorsun ki buzdağı üstte o kadarcık bir şey. Halbuki şey altı var ya. Dönergeci de ben şöyle düşünüyorum. Suyun üstünde bir dönergeç. Evet. Aynı adam buraya kadar hem Aynı de... adam kim ya? O, o yaralı be, Ben de be, adam. Hı hı. Ha kurumsal bir yüzü olsun diyorsun yani ben, sen. Ben tabii canım. Tamam. Tamam. Mantıklı bu. O... Şener mesela. O Olabilir olmaz, ama başka, başka, bir, başka bir kurumsal. Ama 60 yaşını geçmiş. Ben mi? bulurum. Uğur Yücel o döneme geçer. Uğur Yücel olmaz. Başka bir şey söyle bana. Erol ben, Büyükburç. Şener... Ben buldum. Erol Büyükburç. Doğru. Erol Büyükburç da çıktı ama ya başka bir şey. Doğru o da çıktı. Çıkmayan bir şey. Erkan Yolaç. Erkan Yolaç. Hayır. Güzel. Nori diyorum ben. Ya orada çok kötü. çağrışımları kötü. Hmm. Erkan yol aç güzel güzel. Erol Evgin. Nejo. Nejo güzel. Nejo harika. Nejo. Nejo oyum Oyun Oyum Neco ya. Ben de Nejo diyorum. Nejo burada kıyafetini giymiş. Çok da ne... kıyafet. Pardus. Denizde abicim ya. Ha Denizli mi? Buzdağı esprisini yapmamız ha, gerekiyor. tamam. İlk ilk şeyde hava küresi ısınma var ya. Evet. Böyle bir şey giymiş. Mayo. ama şey mayolardan. Silip mi? Silip mayolardan. Böyle iyice ama silip falan. Yüzüyor bir tarafta ama mutsuz. Pardon Ve five. Üst... Hava sıcak ama Hava şey sıcak. Mi? Yüzüyor ama şey keyifsiz. Üstü de çıplak, çıplak. mı? <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> çıplak. Evet. Yüzüyor. Yüzüyor. Tak. Ortadan bölüyoruz afişi. Tamam. Geç sağ tarafa. Bu sefer adam son derece güzel. Adam kim? Necum. Neco mu? Balık... Eski mi o kıyafeti? Ha, balık adam kıyafeti. Doğru. Bence yüzeye çıkması lazım artık. Çünkü neden? Eski mi o kıyafeti? Eski mi o kıyafetleri içinde? Yüzü belli ama. Ondan sonra bir buzdağının üstünde elinde erke döner gece nerede kalmıştık? <gülüyor> ama orada buzdağının altında gözüküyor. Onu alakası... Ben onu soracaktım. Buzdağının altını söyleyemedin orada. Yani orada Neco demeye Ege bir şey soracağım sana Şey ya. demeye getiriyor Her şeyi anladın buzdağın altını mı anlamadın Abi orada Neco demeyi istiyor ki şunu diyor Ne diyor Bu diyor daha diyor Buzdağının diyor görünen kısmı Ya görünmeyeni aşağıya gösteriyor Nerede kalmıştık Hangi elle <gülüyor> neyi gösteriyor ya? Bir, elde bir elinde erke bir elinde aşağıya gösteriyor. Yani <gülüyor> suyun altına. E, Demek yukarı e, yukarı gene... yukarıyı göstersin. Nerede kalmıştık diye. Ama Buldum. <gülüyor> Bu erkeği bakışları... ağzına alsın. Dişlerin arasında. Evet. Ama o zaman konuşamaz. Ee, o zaman şöyle bir şey yapmam. Erkeği <gülüyor> beline, sı göstersin beline ya. sıkıştırsın. Ayağıyla göstersin ayağıyla. Doğru. Çok güzel. beliyle erkeğe döner geci. Bir eliyle yukarıyı gösterin. ne eli Bir Nerede kalmıştık sloganı var? Bir yerinde erkek. Bir yerinde nerede kalmıştık? Ay, Ay, ayarlı aileden, da buzlu, buzlu, buzluğundan. Bence bakışlarıyla böyle. <gülüyor> Aşağıya bakın <gülüyor> gibi. Öyle Halk bir şey, şey olur. Olur. Ve böylece herhalde kim, kurumsal kimlik tamam mı? Tamam. Oturdu. Afişler hazır mı? Slogan hazır, bir, hazır. birazcık şey ya. Bence slo ben, sloganı da 3-5 afişten sonra ben de içmesin. Bence mi? oturacak. Şimdi ilk başta tuhaf geliyor ama oktay, alıştıkça. Nerede kalmıştık? Gibicesine. Evet nerede kalmıştık deyince artık herkesin aklına tek bir şey oluşacak. Herkes, Herkes "Nerede ne kalmıştık?" diyecek. Peki evet. o zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim sana. ne demek. Sevgili dinleyiciler, modern savaşlarının sonuna geldik bir kez daha. Yarın sabah 7 ile 10 arasında bir çarşamba sabahında buluşmak dileğiyle. Ciao. Çok... Günaydın. Günay aydın dın dın ay ay aydın.